ve hocamızla e, geçen haftada konuştuğumuz bu e, ünlü infaz yasasını, 7226 sayılı yasayı ve programımızın önemli bir bölümünde de özellikle çocuklarla ilgili e, düzenlemeleri, çocukları ilgilendiren düzenlemeleri konuşacağız. Bu bakımdan e, bugünkü programımız e, açık radyodaki teknik e, sıkıntıları çözmek, onların yükünü azaltmak için bir gün önceden kayıt yapıldı. Ve e, çocuklarla ilgili ağırlıklı bir bölümde olacağı için bu günden 23 Lisan hem ulusal bence hem de uluslararası çocuk bayramında kutlamış olalım. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk Bahri Bey nasılsınız? Çok teşekkürler hocam. Aynur Hanım sesiniz. Merhaba, şimdi sesiniz geldi. Ben de hepinize saygılarımı sunuyorum. İyi günler diliyorum. Ee, hocam ben e, şimdi yani bir süredir e, yargı reformu strateji politikaları vardı. Ve tam da e, bu süreç içerisinde önceden çıkan bir yasa, torba yasa paketi. Arkasından yeni e, yasa paketleri bekleniyordu ama... Bu COVID-19 salgın hastalığı ile karşılaştık ve bu hastalık aslında hem sosyal günlük yaşamımızda, çalışma yaşamımızda hem de biz hukukçuları çok yakından ilgilendiren duruşmalar, yargılamalar, acil işler ve ceza yerindeki tutuklu ve hükümlü olan bizleri ilgilendiren müvekkillerimizle insanlarla ilgili bir takım düzenlemeleri de e, bence zorunlu hale getirdi. E, acaba hocam bu yasa gerçekten sadece yargı reformu strateji politikaları çerçevesinde çıkan bir e, torba yasa ve içindeki düzenlemeleri mi yoksa bu COVID-19 ile ilgili yeni durumu da içeren ve bu e, amaçla da çıkarılan bir yasa mıdır? Bu konuda genel bir değerlendirme yapmanızı rica edeceğiz sizden. Bahri Bey öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. E, açık radyoda olmaktan ve açık radyo ailesine seslenmekten dolayı da mutluluğumu iletmek isterim. Aynı Hanım aynı çok. şekilde size de saygılar. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Çok teşekkür ederim. Ee, Şimdi benim genel değerlendirmem şu haklısınız COVID-19'u da bahane ederek ya da söyleyerek bu kanun yürürlüğe sokuldu ama emin olun kanun içerisinde covid 19'la ilgili iki düzenleme dışında hiçbir şey yok. Onu söyleyeyim baştan bir tanesi işte belirli bir yaşın üzerindeki kişilerin yani biraz ona yorumlanıyor bu. Ee, ve kendisine bakamayacak derecede engelli olanların e, tutukluk yerine haklarında adli kontrol tedbiri uygulanabileceği şeklinde ceza muhakemesinde kanunda bir değişiklik yapıldı. Bir de açık ceza infaz kurumundaki hükümlülerin bu Covid-19 sebebiyle iki ay süresince izinli sayılmaları yani açık ceza infaz kurumlarında Dışarıya bırakılmaları kabul edildi ve bu sürede üç defa uzatılabilecek. Ama onun dışında doğrudan doğruya Covid 19'la bir ilgisi yok kanun. Malumunuz iki yıldır bu konu gündemde ve iki yıldır sürekli bir takım hazırlıklar yapılıyor, küçük küçük bilgiler veriliyor topluma şu geliyor bu gidiyor diye. O arada tepkiler oluyor. Yahut da işte işlenen bazı somut suçlar çıkıyor karşımıza. İşte o tasarı üzerinde bunlarla, oyna, bu sebeplerle oynandığı anlaşılıyor. Daha doğrusu teklif diyelim o dönem için. Son tahlilde işte bugüne gelindiğinde hastalık da karşımıza çıkınca bir şekilde belki harekete geçirici etki yaptı. Kanun bana göre biraz da Apar topar iki yıldır çalışılıyor ama kimin çalıştığını biz bilmiyoruz akademisyenler olarak. Eminim siz uygulamacı avukatlar olarak bilmiyorsunuz. Gene ben eminim uygulamadaki hakim savcıların çok önemli bir bölümü bilmiyor. Bir şekilde karşımıza teklif bir anda çıktı. İşte bir iki hafta içerisinde kanun yürürlüğe girdi. Covid-19'da belki... bir şu, şey sorabilir miyim? Estağfurullah, mi? estağfurullah. Hocam bu iki yıldır yapılan hazırlık, düzenleme, işte tartışmalar, toplumdan gelen nitelidğimiz düzenleme, aslında bir e, ceza indirimi, infaz düzenlemesi yoksa aslında bir af tartışmasından mı kaynaklanıyordu? Bu tartışmanın ve düzenlemenin asıl temelini ne oluşturuyordu? O konuda bir şey? Haklısınız hemen tabi ne demek çok teşekkür ederim bu yanınız için şu cümlemi söyleyeyim arkasından ona da cevap vereyim yani belki bu düzenlemenin Covid 19'la en hani ilişkili hali şu tam da sizin sorunuzun cevabı şimdi şu tartışılıyor bu bir as mı yoksa infaz rejimi değişikliği mi? Şimdi benim kişisel düzenleme e, kanaatim düzenlemeye bakarsanız burada bir infaz rejimi değişikliği var yani kişilerin ceza infaz kurumunda kalma süreleri koşullu salı verme için değiştiriliyor. İşte 1 3/4 bölü 4 falan gibi bir sistemimiz vardı. Bu 1/2, bölü 2/3 bölü ve 3/4 sistemi haline getiriliyor. Elbette bundan bazı insanlar yararlanacak. Bundan dolayı aftır bu deniliyor ama asıl niye af deniliyor bu düzenleme için? geçici bir madde koydular kanuna. Geçici 6. madde infaz kanununda. Bu düzenleme diyor ki 30 Mart 2020 tarihine kadar işlenmiş suçlarda istisna suçlar var. İşte malum hastan öldürme falan da orada yer aldı. 3 yıl öncesinde koşullu salıvermeden kişiler denetimli serbestlik tedbiriyle serbest bırakılırlar diyorlar. İşte dolayısıyla aslında Kanun yapanların amacı tasarıya ve gerekçesine bakarsanız, infazla ilgili pek çok bilimsel şey anlatıyormuş gibi görünse de, son tahlilde ceza infaz kurumlarındaki doluluğu azaltmak. İşte bunlar bir araya getirdiğince şu tartışılıyor toplumda, kamuoyunda, öğretide. Bu bir özel af niteliğindedir. Ama benim kişisel kanaatim aftan ziyade, bir infaz rejimi değişikliği var. Zira burada infaz rejimi değiştiği için ve lehe kanunu uygulanması da gerektiği için kişiler ceza infaz kurumundan erken bırakılıyorlar. Bu yapılırken de bir geçiş düzenlemesi şeklinde. Bir ki bu 2016'da da yapılmıştı. 3 yıllık ekstra bir süre tanıyor denetimli serbestlikte. Dolayısıyla biraz daha erken bırakılmış oluyorlar. Yani oradaki tartışmanın temeli bu. Yani evet. konuyla ilgili söyleyebileceklerim Bu kadar ama arz ederseniz genel ile ilgili değerlendirmeye devam edebilirim. Ya da sizin sorularınız varsa ona göre devam edebilirim. Aynur Hanım? Ses gelip gittiği için ben geç öğreniyorum konuşulanları. Öyle mi? E, e, şimdi hocam e, sizin de söylediğiniz gibi bizim ölçülü genel af diye algıladığımız ama sizin e, bence de çok e, doğru e, geldi şu an sizi dinleyince. infaz rejimi değişikliği e, olarak adlandırılabilen bu geçici altıncı madde. Ee, bir takım sizin de söylediğiniz gibi liste e, yapmış suçları istisna olarak bir kenara koyduktan sonra bunun dışında kalan diğer suçlar için e, koşulu vermenin e, süresinin bitiminden 3 sene önce kişilere erken tahliye olanağı sağlıyor. Bunda hemfikiriz. Şimdi bugün e, çocuklarla ilgili... Gerçi programın ikinci bölümünde belki onları söylemek istersiniz ama çocuklarla ilgili bir program yapmaya çalıştığımız için 23 Nisan vesilesiyle bu geçici 6. maddede şunu görüyoruz burada örgüsel faaliyetteki suçlar yok, örgüsel faaliyet çerçevesinde işlenen suçlar yok ve bu çocuklarla ilgili nasıl değerlendirilebilir? İkincisi de burada çocuk yetişkin ayrımı yok yani bakıldığında Geçici 6. madde bir listeleme yapmış bu listeye giren suçları işleyen kişilerden ayrı olarak diğer suçlar için 3 sene erken bırakacağım diyor ama çocuklar için bir ayrım yok. Dolayısıyla çocuklar da bundan fazlasıyla yani içeride hükümlü olarak bulunan çocuklar da bundan fazlasıyla yararlanacaklar. Ama yeni düzen bakımından biraz sonra ondan da bahsedeceksiniz çocuklarla ilgili bir ayrıtsı düzenleme yapılmış. Ben ona dikkat çekmek isterim Yani yeni düzende çocukları ayırmışlar ama bu geçici maddede çocuklar için özel bir düzenleme yapmamışlar. Sadece 15 yaş altındakiler için sanırım ve 18 yaş Aynen. altındakiler için bir günlük, iki günlük, üç günlük süreler var. Siz zaten onları Aynen. söylersiniz. Şimdi oradaki şey şu, çok haklısınız, o 3 yıl geçici 6. maddede kişilerin erken bırakılmasına ilişkin 3 yıllık süreyi bütün hı hı. hükümlüler bakımından istisna suçlar dışında belirlemiş. Hı hı. Ama hı hı. çocuklarla ilgili şöyle bir şey var, sizin de gayet doğru belirttiğiniz üzere, bu geçici 6. maddede 0-15 ay için bir gün koşullu salıverme için, içeride hı hı. kalması gereken sürede bir gün, hı hı. üç gün sayılacak e, 15-18 yaşında bir gün, iki gün sayılacak şeklinde bir düzenleme yaptığı için hı hı. üç yılı da bununla beraber değerlendiriyor. Ayrıca çocuklar da üç yıl için daha fazla bir süre öngörmemiş. Ayrıca bir de hı hı. içeride gene koşullu salıverme sürelerinde çocuklar da normal koşullarda da zaten 0-15'te bir gün, iki gün sayılacak ve de e, gene bazı istisna suçlarda, büyüklerde içeride kalınması, ceza infaz kurumunda geçilmesi gereken süreler 3 bölü 4'e çıkarılırken çocuklarda bunlar 1 bölü 2 ya da 2 bölü 3 olarak en fazla kabul edilmiş. Yani onları bütün olarak düşünüyor muhtemelen kanun koyucu. O çerçevede ayrıca o 3 yıla bir süre eklemiyor. Hı hı. Evet, siz zaten genel durumu anlatırken yani 30 Mart 2020'den hı. sonra bugün için yürürlükte olan, ya bugün işlenen bir suç söz konusu olduğunda yeni düzenli bize onu da açıklayacaksınız ilerleyen tabii, tabii, zamanda. Aynen. O zaman çocuklarla ilgili bir farklılık var mı onu tekrar ele alırız. Tabii ki. Buyurun hocam. Şimdi bu e, kanunun geneliyle ilgili e, bir değerlendirme yapacak olursak maalesef Şimdi bu kanun gerek çocuklar bakımından, gerek büyük bakımından, demin Bahri Bey'in çok haklı sorduğu üzere, gerçek bir suç ve ceza politikasına dayanmıyor. Yani işte dediğim gibi iki yıldır gündemde ama gündemde oluş sebebi temel olarak ceza infaz kurumlarının doluluğu. Dolayısıyla... Burada bu düzenleme yapılmalı mıydı, yapılmamalı mıydı tartışması yapılıyor. Bence iki yıldır bu tartışmayı yaparsanız her ne kadar hafta deseniz, infaz rejimi değişikliği de deseniz bu tür değişiklikler çok hoş karşılanmıyor. Her ne kadar madde kanunun gerekçesinde bizde ceza infaz kurumunda geçirmesi gereken süreler uzun şeklinde açıklamalar yapsalar da esas itibariyle Birkaç örnek dışında bizim sürelerimiz kısa. Bizdeki problem cezaların sürelerinin orantısız bir şekilde fazlalığı. Aynı şekilde bu kanun değişikliği de aynı anlayışı yansıtıyor. İşte belli suçlarda cezalar artırıldı. Örgütlü suçlarda artırıldı. Tefecilik suçunda artırıldı. Ama öbür taraftan bu suçlarda dahi İnfaz rejimi değişikliği benim adlandırmamla ceza infaz kurumunda kalma süresi kısaltılıyor. Yani dolayısıyla esas itibariyle bu tür değişiklikler belli bir suç ve ceza politikasına dayanması gerekirken maalesef tamamıyla günü kurtarmak adına yapılıyor. Ha, burada bir şeye daha dikkat ediyorlar tabii ona çok önem veriyorlar. Kopolis bir yaklaşım sergileyip halkı da kızdırmamaya çalışıyorlar. Orada mağdurlardan ziyade popüler güncel konulara dikkat ediyorlar. Mesela kasten yaralama suçuna canavarca his sahibiyle gerçekleşme diye bir cezanın artırılması sebebi getirildi. Ve buna örnek olarak kanun tasarı gerekçesinde kezzap atma örneği veriliyor. Nitekim yakın zamanda <gülüyor> yaşanmış bir örnek. Evet, Halbuki böyle evet, bir düzenlemeye ihtiyaç Evet. Halbuki böyle bir düzenlemeye gerek yoktu çünkü zaten bizim öğreti ve uygulamamız bu eylemi silah kullanmak suretiyle gerçekleşme olarak yorumladığı için zaten daha ağır ceza veriyor yani o kapsamda ele alınıyor ve iki defa ağırlatısı sebep seçimlik sayıldığında uygulanamayacağından sırf kamuoyuna bakın evet. bunu da yapıyoruz şeklindeki bir düzenleme. Bence tam bunu soracaktım. Siz nasıl seçtiniz bir hocam Mesela iki yıldır dedim ya biz bilmiyoruz evet. ama gidip geliyor. Mesela kasten öldürme suçu. Hep isna tutuldu. Yani o infaz rejimi değişikliğinde o evet. üç yıllık süreye dahil tutulmadığı denetimi serbestlikte filan. Sebebi <gülüyor> ne biliyor musunuz işte? Orduda öldürülen bir kızcağız yüzünden bu eklendi kanun tasarısına. Yani bir tasarı hazırlanmış, o yokken bir anda olay meydana gelip büyük bir infial yaşanınca ve siz katilleri serbest bırakacaksınız iddiaları yazılmaya başlayınca, söylenmeye başlayınca toplumda hemen tasarı geri çekildi gene o dönemde. Bu da oraya eklendi. Yani dolayısıyla hani sonuçta hiç kimseyi memnun eden bir kanun ortaya çıkmadı. Ve ilk başlarda şu söyleniyordu. 300 bin kişi kadar insan var ceza infaz kurumlarında. Bunun yapılacak değişiklikle 70 ile 100 bin ara serbest bırakılacak deniyordu. Ee, görüntüye göre pek o kadar da bırakılmamış görünüyor. Yani dolayısıyla cezaevindeki dolduk oranında bir değişiklik olmadı. Sanırım Ceza... mükerrülerden dolayı bu koşulda salıvermesi yakılan o kadar çok insan var ki insanları o kadar çok koşulda salıvermeden erken dışarıya çıkarıyoruz ama suçtan koruyucu hiçbir sosyal çalışma yapmıyoruz ki o insanlar koşulda salıverme içinde denetlenirken yeniden suç işliyorlar. Onları suç işlemekten koruyamıyoruz. Tekrar içeri giriyorlar. Bu sefer ee, mükerrül oldukları için ya da koşulda salıvermelerin yaptığı için bu taraflardan haflardan Soracağım sorulardan biri bu hocam. Ben size işte. bozmayayım. Siz geri geldiğinde bunu da belirtirseniz çok mutlu Yok hemen belirteyim. Çok haklısınız. Şimdi bu konuyla ilgili çeşitli programlar yaptık. Malum hep şu soru soruluyor. İşte ben şu tarihte şu kadar ceza almıştım. Bu tarihte bu kadar almıştım. İşte şuradan da şöyle geldi. Ben Hı -hı. ne zaman çıkarım? Ben ısrarla diyorum ki bakın böyle bir hesap yapılamaz. O kararları tek tek önünüze koyup ona hı hı. göre bir hesap yapmanız lazım. Tam da sizin söylediğiniz cümleyi kuruyordum. Dedim ki bir mükerrer ise koşullu salıverme süresi yani ceza infaz kurumunda geçirmesi gereken süre daha uzun. Hatta hı hı. ikinci mükerrirlikte ki bu maalesef çok az biliniyor. Diğer kurumları da çok etkiliyor bu. Koşullu salıverme yok. Yani hı hı. dolayısıyla aldığı cezanın tamamını çünkü herkes şu hesabı yapıyor ya bizde. Tek bir cezaysa sorun yok. İşte 30 Mart'a kadar 6 yıl hapis evet, cezası yüzde zaman... %80'i böyle değil. Çok haklısınız işte. Tam da problem buradan çıkmıyor. İşte 6 yıl evet. ceza aldıysanız ceza infaz kurumuna girmeyeceksiniz. Ama tek bir ceza olmuyor birçok kişi de. Sizin de söylediğiniz gibi sorular hep en az 3 tane hapis cezasından geliyor. Öyle olduğu için koşullu salıverme olmadığından Öyle ya da böyle bu kişilerin mutlaka ceza infaz kurumuna girip orada bir süreyi geçirmeleri gerekiyor. İşte mesele şu, biz bir suç ve ceza politikasından hareket etmediğimiz için suçları belirlerken buna göre bir suç belirlemesi yapamıyoruz. Ceza infaz kurumlarını buna göre şekillendirip içeride sosyalleştirme faaliyetlerini gerçekleştiremiyoruz. Hı hı. Uzun tutukluluklardan dolayı çocuklarda biraz sonra bunu özellikle vurgulayacağım. Tamamen tutuklukta geçtiği için ya da büyük oranda gene topluma kazandırma çalışmaları sıfıra yakın. Ceza infaz kurumundan çıktıktan sonra demin ne kadar güzel söylediniz. Benim ısrarla söylediğim şey Türkiye'nin çok ciddi problemlerinden birisi de infazdan sonra yani kurunda infazdan sonra Gerek denetimli serbestlik, gerek koşullu salı verme, gerekse hani bir hakkın tahliye dedikleri sürenin tamamen bitiminden sonra bu hükümlü kişilerin takibi konusunda hiçbir <gülüyor> faaliyet yok malum. Tamamiyle başarısız. Şöyle düşünün. Dediğiniz gibi kişi dışarıya çıkıyor. Ne yapıyor? Birkaç gün geçmeden, belli bir süre geçmeden yeniden suç işliyor. Bu sadece kişilerin kötülüğüyle ilgili değil. Eğer kişilerin kötülüğü ise demek ki biz sosyalleştirme faaliyetinde e, zayıfız. İki, bu kişiler dışarı çıktığında yaşanması gerekiyor. E, bunun için paraya ihtiyaçları var. İşe ihtiyaçları var. Yani ceza infaz kurumundan bırakmakla bir iş bitmiyor ki. Hepsine bakacak anne baba kardeş oğul çocuk yok ki. E, ne yapacak? Üç gün sonra Yeniden hırsızlık yapmak zorunda. Ya da tehlikeli suç faili olarak adlandırıyorlar e, batıda. Cinsel suç failleri, hani hep dile getirilen var ya, e, yeniden suç işleyebilir. Bu tartışma sadece bize özgü değil, bütün dünyada yapılıyor. Ama işte bir şekilde bu kişilerin dışarıda takibinin yapılması lazım. Bunlara ilişkin hiçbir var olan kurumlar işlemiyor denetimli serbestlik kurumu. Sizler benden daha iyi biliyorsunuz avukatlar olarak sadece imza atma işine yarıyor şu anda. İmzayı atmıyorlar. Evet. Onun dışında kanuna bakarsanız o, o denetimli serbestlik tedbiriyle ilgili o kadar çok şey var ki yapmaları daha doğrusu kurum <gülüyor> denetimli serbestlik bürolarının yapmaları gereken o kadar şey var ki. Ama bunun için yeterli insan var mı? Yok. Bu insanlar var olanlar gerekli eğitimleri almışlar mı? Elli değil. Veya işte kanunda yazılan tedbirlere ilişkin ortam vesaire var mı? belli değil. E dolayısıyla bu e, tür değişiklikler hiçbir zaman amaca uygun bir sonuca sebep olmayacak. 6 ay sonra göreceksiniz, 1 yıl sonra göreceksiniz. Biz gene aynı tartışmayı yapıyor olacağız. Ve bunun için ben hani bu kısımla ilgili belki şunu özellikle vurgulamak isterim. Bizim oturup ama böyle 3 günde, 5 günde Şimdi burada iki yıl çalışmışlar diyeceksiniz ama bu bir çalışma değil. Ceza infaz kurumlarını nasıl boşaltırız diye hesap yapılıyor. Ve de toplumu nasıl kızılır? Öyle değil. İşte avukat, hakim, savcı, infaz kurumlarındaki görevliler, akademisyenler. akademisyenler. Evet çok haklısınız. Bunların hepsinin gerçekten oturup bilimsel esaslara göre bir akademisyenler deyince de sadece ceza vücuduları değil. Mesela bu tür çalışmalarda hiçbir krimi olarak yer almıyor. Hiçbir sosyolog, sosyolog yer psikolog değil Aynen bir psikolog yer almıyor efendim Haklısınız dolayısıyla, Hocam hadi, Estağfurullah buyurun lütfen dur, estağfurullah. Siz, siz, siz bitirin ben bir şey soracağım Tamam yani Dolayısıyla oturup bizim gerçekten Bütün bu paydaşlarla Bilimsel esaslara göre Bir infaz rejimi Ama uygulanabilir bir infaz Rejimi oluşturmamız lazım Bundan kastım şu ama Efendim bizim kanunumuz Avrupa'dan bireyi. Bundan bu basitlikten söz etmiyorum. Her konuda bu söyleniyor biliyorsunuz. Ama hep şu örneği veriyorum. Ben Almanya'da bolca ceza infaz kurumu gezdim. Yani gezdimden maksat hükümlü tutuk ziyareti değil. Burada avukatlık sebebiyle gidiyorum o değil. İçerisini gezdim. Yapısını öğrendim. Sadece bir örnek vereyim. 700 kişinin kaldığı bir ceza infaz kurumunda 30 tane psikolog, psikiyat ve sosyal çalışma görevlisi kişi var. Evet. ve Bunlar bireysel veya toplu terapi yapıyorlar. Şimdi Hı -hı. bugünkü program için sabahtan beri şöyle bakıyorum. Bizde bunlara ilişkin hiç doyurucu bilgi yok. Şunu yazıyorlar hani infaz kurumları veyahut da işte çocuk eğitim evlerine falan baktık kaç tane diye. Kaç Hı -hı. tane olduğunu sayısı bile doğru düzgün öğrenemiyoruz. E şunu Hı -hı. yapmaya çalışıyorum. Kaç tane bu anlamda görevli var? Dinlediğim bir konferansta bin tane hükümlü veya tutuklunun olduğu bir ceza, infaz, tutuk kurumunda iki taneydi bizde. Bunlar hangi bir arada, yani hangi e, sıklıkta terapi yapabilirler? Dolayısıyla bunu yapabilmeleri mümkün değil. Dediğim gibi buna yetkinlikleri de belli değil zaten o kişilerin. O yüzden de hiçbir şekilde başarılı olamıyoruz maalesef. Çok özür dilerim uzattım. Bahri Bey bir şey söyleyecek estağfurullah, estağfurullah. Hocam bildiniz ki siz zaten doğru bir ceza suç ve ceza infaz politikası. Yani bilimsel bir siyaseti yok. Ve bizde aslında infazla ilgili yapılan indirimler fazla. Çünkü cezayı düzenleyen suça karşı cezayı düzenleyen normlardaki cezalar fazla. Burada aslında bizim bildiğimiz kadarıyla e, cezanın ağırlığı değil suçlu ya da failde kendisi için düzenlenen cezayı mutlaka çekeceği inancının kamuoyunda toplumda yerleşmiş olması önemli ki ben bu suçu işlersem bu cezayı mutlaka çekeceğin duygusu caydırıcı olsun. Oysa bizde her seçim sonrası altlar infazda indirimler yapılaraktan bu konudaki hem ceza kanunundaki amaç olan suç işlenmesini önlemek, hem de ceza infaz hukukunun ve hatta bizim yasadaki e, yasanın e, amacının, yani ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı uygulamasına ilişkin usul ve esasların etkinleşmesi, sonuç alıcı e, sonuçlar doğurmasını sağlama e, bir türlü gerçekleşmiyor. Ve bu genel düzenleme içinde, bu yasayla ilgili düzenleme içerisinde e, bizim gördüğümüz, avukatlar olarak gördüğümüz e, ceza infaz yasasının ikinci maddesiyle, düzenlenen temel ilke yani infaz rejimi veya e, cezaların infazı, güvenlik tedbirlerinin infazı rejiminin e, düzenlenmesi sırasında işte ırk, dil, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, doğum, farklı görüş, siyasi görüş, toplumsal e, e, ekonomik güç ayrımı yapılmaksızın ve ayrıcalık tanınmaksızın düzenlemeler yapılması gerektiği söyleniyor. Yani yasada bu e, evrensel ilkeler açısından da böyle olması lazım. Bu yasadaki son düzenlemelerin çok da bu mevcut normatif düzenlemelere bile uygun olmadığı kanaatindeyim ben hocam. Kesinlikle haklısınız. Aynen de katılıyorum. Çünkü biliyorsunuz hep şunu söyleriz. Yargılamada yani hüküm verilene kadar biz fiili yargılarız. Fiil ceza koku deriz. Eylemi yargılarız. Kişinin ahlaki kötülüğü, inancı, düşüncesi önemli değildir. İnfaza geçtiğimizde ise kişinin kişilik özellikleri sosyalleştirme işlemlerine verdiği cevaba göre süreyi belirlememiz lazım. Ama bizim kanunumuz ne yaptı? Bunu bir kenara bıraktı suç isimlerine göre. Bakın tamamen suç isimlerine göre kişilerin ceza infaz kurumunda kalacakları süreyi baştan belirlemeye çalışıyor. Zaten hata buradan başlıyor. Şu konuya da katılıyorum kesinlikle. Düşünün şimdi Almanya'nın nüfusu bizim kadar. Ceza infaz kurumlarının kapasitesi 100 bine yakın, biraz daha az ama ceza infaz kurumlarında var olan kişi sayısı 70 bin civarın. Kasten öldürme suçunun temel suç tipinin cezası basit halinin 15 yıl. Peki Almanya'da bizdeki kadar kasten öldürme yok. Sebep işte en basit, en temel sebep şu: bir insanlar şunu biliyorlar. Ben suç işlersem cezalandırılırım. İki, bu adalet sistemi hızlı işliyor. Bizde maalesef çok geç işliyor. Zaten infaz rejiminin amaca uygun olmamasının en önemli sebeplerinden birisi bu. Öyle olduğu için de dediğiniz çok doğru. İkinci maddedeki sayılanlara devamındaki bu süreler vesaire hiç uygun değil. Şimdi bu sayabileceğimiz bir sürü çok ağır suç var. İnfaz rejimi bakımından yarısını çektiğinde serbest bırakılacak. Ki mesela yağma suçuna örnek veriyorum sürekli. Ama Twitter'dan bir tweet yazıyorsunuz. Efendim şunlar yanlış yapılıyor bu ülkede diyorsunuz. Hadi bakalım örgüt propagandası terörle mücadele kanun çerçevesinde veya örgütlü bir şey gibi gibi şeylerle ceza infaz kurumunda kalmanız gereken 3 bölü dört. Şimdi bakın silahlı işte terör eylemi tetiş eylemi bununla veyahut işte yardım yataklık eylemler. Yardım yataklık ama niye deniliyor? yine bu eylemlerin yapılmasına değil. Ne yapsanız buna sokuyor. Yani dolayısıyla bu anlamda ayırım zaten baştan itibaren yanlış. Onu çok doğru, hiç doğru bulmuyorum. Ne yapılması evet. gereken mümkün olduğunca tek tip infaz rejimine geçip yani süreler bakımından söylüyorum ve tabii ki infaz rejimi şu bakımdan batıda da farklılıklar gösterebiliyor. Mesela tehlikeli faillerde mesela bizde bu da yok ağırdan başlayıp hafife doğru gitmesi lazım ama bunu şunun için bizde yok diyorum kanuna bakarsanız var işte ağırdan Dokuz başlayıp, başlayıp evet. aynen düzenlemede evet. var ama fiilen uygulanabiliyor mu? 8 kişinin bulunması gereken yere 24 hatta 30-36 kişiyi koyduğunuzda nasıl bir bu anlamda tretmanı uygulayacaksınız? Yani çok istisnai kişiler dışında o dediğimiz rejim hiçbir şekilde uygulanmıyor. Dolayısıyla kişilere o infazın amaçlarına uygun bir tretman gerçekleştirilemiyor. O açıdan evet. da e, ama tekrar söylüyorum sistemi rahatlatmadan bunun yapılabileceği kanısında değilim ben. Ve çok haklı evet. söylediniz. Son onu da belirteyim. E, politikacı için ya da yönetenler için sadece bakış açısı. Şu ha, şu suçtan mı rahatsızsın? Tamam cezayı artırırız. Şimdi bazı suçlarda bakın ceza ömür boyuna geldi. Veya 30 yıla geldi. E şimdi ne kaldı geriye? Maalesef bunu hiç getirmek istemiyorum ama zaman zaman ne söylenmeye başlandı? Madem ne istiyorsunuz ölüm cezasına getirelim. Yani bu ülke onun için çok ciddi mücadeleler verdi kaldırmak için. Bugün dünyanın hiçbir medeni ülkesinde bir cezanın infazı şekli değildir ölüm cezası veya bir yaptırım şekli değildir. Ama bakın işte sırf popüler davranmak adına cezaları her gün artıralım ama öbür taraftan ceza, e, infazı da süreyi kısaltalım. Evet. O yüzden eskiden evet. bir şey söylenirdi. Son bir cümle izin verirseniz evet. derlerdi ki işte mesela hükümlerin naklit e, meselesinde cezayı evet. Almanya'da alalım ama infazı Türkiye'de gerçekleştirildi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi <gülüyor> böyle bir komedi olabilir mi? Gene aynı yere döndük ama. Evet. Yani maalesef evet. öyle. Şimdi Sayın Hocam siz çok güzel tanımladınız aslında içinde yaşadığınız süreci. Suç kontrol modelinin bir popülist hali var Türkiye'de. Ağır cezalar veriliyor. Yargılamalarda tutukluluk sürüyor koşulları olmadığı halde. Mahkemelerde ağır cezalar veriyor. Böylelikle suçtan zarar görenlerin sakinleştirilmesi, gazının alınması Tabiri Aynen, söz konusu. Ama e, hüküm kesinleşip de infaz edildiğinde muhalif ve tehlikeli sınıfına giriyorsanız yandınız ama muhalif evet. değilseniz ve idare tarafından infaz sürecinde tehlikeli uyumsuz bulunmuyorsanız paçayı kurtarabiliyorsunuz. Çünkü seçim döneminde adı af denmeyen e, sizin dediğiniz gibi bir rejim değişikliğiyle ama fiilen insanların... E, Afa uğradığı, suçların cezasız kaldığı bir model ürettik. Yani kendimize özgü bir model ürettik. E, şimdi burada e, sanırım Bahri abi bir müzik arası vermemiz gerekecek. E, ondan evet. önce ben bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Şimdi bizim eski yasamızda birden fazla hüküm var ise yani kişi birden fazla mahkumiyet almışsa e, bu cezaların toplanması ile ilgili bir üst sınır vardı ama yeni kanunun 99. maddesi birden fazla hükümlü, hüküm varsa kişi hakkında her bir e, hükmün cezanın bağımsız olduğunu ve ayrı ayrı varlığını koruduğunu seçti. Şimdi hem cezaları ağırlaştırdılar, geçen hafta dinleyicilerimize hatırlatmıştık eskiden 24 seneydi öldürmenin cezası. Yeni kanunda 2005'ten sonra müebbet oldu. İnfaz e, 1 bölü 2 iken Efendim 3 bölü 3 oldu. Bazı suçlarda 3 bölü 4 oldu. İnfaz oranları arttı. Ama bir taraftan da oraya boğuncuk gibi bir 99. madde koyduk. Dedik ki her bir mahkumiyet ayrı ayrı varlığını korur. Ha sen içeride iken iyi halliysen... O zaman belli bir oranını çekmesen de olur ben seni erkenden çıkarırım dedik. Sonra denet serbestlik diye yeni bir tedbir bulduk daha da erken çıkaracağız dedik. Bir sene dedik işte bugün onu 3 seneye 4 seneye bazı kişiler için çıkarıyoruz. Şimdi Aynen. burada hiç inandırıcı olmayan kağıt üzerinde kalan ve sadece muhalifleri ve tehlikeli bulunanları yakan vicdanları sızlatan bir durum var. Ee, genel anlamda bununla ilgili söylemek istediklerinizi söylerseniz sayın hocam bir müzik arası verelim. Sonrasında da bizim çocuklarımızın başına şimdi ne gelecek? Bir, bu geçici maddelerden çocuklarımız etkilenecekler. İki, 30 Mart sonrasında çocuklarımız bir suç isnadı altında kalırlarsa onların durumu ne olacak, suç tiplerine göre farklılıklar neler olacak, bunların çocuk muhakemesiyle, e, ile amaçla uygunluğu nedir? E, siz aynı zamanda bir dekansınız. E, Okulunuzda e, yüksek lisans doktora programları düzenliyorsunuz. Evet. E, i̇nfas hukuku da bizim böyle en e, fakir e, kalmış e, ceza hukuk alanlarımızdan biridir. Uygulamasını Olur. da herkes bilmez. O yüzden şey. e, hazır bir dekan hocamızı programımıza <gülüyor> konuk ederken fırsatçılık yapacağım. Sayın hocam bir infas hukuku programı düzenlemeyi düşünüyor musunuz? Düşünürseniz lütfen bize haber verin. Biz de barodaki ilgili arkadaşlar olarak size örnek şeyler getirelim, materyaller getirelim ve adaleti hangi sistemle buluruz? Bununla ilgili bir düşünme ve değerlendirme fırsatı bize yaratırsanız çok memnunum. Valla şöyle buradan başlayayım izin verirseniz Şimdi bir defa böyle bir teklife biz her zaman açığız Türk-Alman Üniversitesi ve Hukuk Fakültesi olarak. Hı -hı. E, hatta şu anda Avrupa e, Konseyi ile Adalet Bakanlığı'nı yürüttüğü infazla ama asıl sivil izleme kurulları ile ilgili bir projede ben çalışıyorum esasen. Hı -hı. Çok önemli. E, dolayısı, tabii, tabii, dolayısıyla bence bunu mutlaka değerlendirelim. Yani beraber bir programa ben her zaman açığım. Zira buna ülkenin demin dediğim gibi ihtiyacı var. Değişik paydaşlarla bunu yapabiliriz. Öbür türlü o süreler bakımından çok haklısınız. Esas itibariyle eskiden olduğu gibi cezaların içtimağı, birleşmesi, toplanması, kuralın ceza kanununa koymadı. Kanun koydu 2005'te onu infaz kanununa koydu. 99. madde onu söylüyor ama 107. maddede işte birden fazla suç işlenirse bunların nasıl toplanacağına ilişkin tek tek belirlemeler yapıyor hı hı. ve dolayısıyla artık infaz kısmında bu toplamalar yapılıyor. Mesela sürelilerde dediğiniz doğru bunlar tek tek çektirilecek ama toplamı 28 yılı geçiyorsa 28 yıldan fazla çektirilemeyecek gibi bir düzenlemesi hı hı. var. Evet, e, e, hukuk güvenliği programına devam etmek için bir müzik arası vereceğiz. Müzik arasından sonra yeni yasal düzenlemenin e, özellikle çocuklar, çocuk hükümler açısından e, infaz sistemini ve bunun çerçevesini e, konumuz, hocamız Sayın Profesör Dr. Ali Kemal Yıldız'dan dinleyeceğiz. No, y'all. 94.9 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programını bir gün önceden yapmaya çalışıyoruz. Covid-19 nedeniyle. Şimdi ikinci bölümde konuğumuz Sayın Ali Kemal Yıldız Hocamızdan yasal düzenlemenin, 7226 sayılı yasal düzenlemenin çocuklar açısından ne getirdiğini konuşacağız. Aynır Hanım'ın soruları var. Ben... Bir şeyi ifade etmek istiyorum. Ceza infaz düzenlemesinin amaçlarından işte iyileştirmek, topluma kazandırmak, toplum içinde yeniden yaşayabilmesini, uyum sağlayabilmesini sağlayacak bir infaz sistemi uygulaması olması lazım. Ama hocamız programın ilk bölümünde dedi ki suçların çoğu çıkıyor ve yeniden suç işliyorlar çünkü iş yok çünkü e, yani kendi sosyal durumları, ekonomik durumları bu suçu yeniden işlemeleri için e, önceki durumu değiştirmiyor. Ben hep e, bu programlarda da özellikle söyledim e, bu ünlü Fransız avukat Jacques Vergen'in Türkiye'deki bir toplantısında demişti ki her suç topluma yöneltilen bir soru işaretidir. O zaman e, bu sorunun Cevabını kriminologlar, sosyologlar, hukukçular, psikologlar ortaklaşa çözmediği sürece bu mevcut infaz rejimi politikasıyla yeni iyi bir yere varmanın mümkün olmadığını ve çocuklarımız için de aynı tehlikenin devam edeceğini düşünüyorum. Bu konuda da hocamızın görüşlerini almak istiyorum ama aynı oranın sorularını öncelikle Dinleyelim. Şöyle şöyle efendim şimdi yetişkinlerin tabi olduğu hukuk kurallarının dışında bir de çocuklar için özel hukuk kuralları var hepimizin malumu. Bunun nedeni çocukların henüz gelişmelerini tamamlamamış olmaları gelişmekte olmaları ve bizim yasamızda Türk Ceza Yasamız 31. maddesinde çocukların 12 yaş altında işledikleri suçlardan dolayı ceza alamayacaklarını haklarında sadece e, koruma amaçlı güvenlik tedbirleri uygulanabileceğini öngörüyor ve e, 12 ve 18 yaş arasında da cezalarda eğer mahkum olurlarsa e, yüklenen suçu işledikleri e, mahkeme tarafından sahip olursa bir takım indirimler öngörüyor. Yani bir asgari yaş sınırı var bir de cezalandırmada cezaların e, miktarının belirlenmesinde bir sınırı var. Örneğin 12-15 yaş arasında bir fiilden en fazla 7 sene hafif cezası alabiliyoruz. 15-18'de en fazla 12 sene ceza alabiliyor. Ama yine muhakeme hukukuyla ilgili de işte tutuklama ile ilgili farklı düzenlemeler var, adli kontrol ile ilgili farklı düzenlemeler var. Ama e, şeyle ilgili, infaz hukukuyla ilgili e, neler var? Hocamıza özel olarak çocuklarla ilgili çocuklar ve ceza hukukuyla ilgili ne söylemek isterler, ardından da muhakeme hukukuna çocuklarla ilgili özel olarak yansıyan normlar nelerdir ve bu son yasa değişiklikleri ile çocuklar nelerden yararlanacaklar ya da yeni yasa koyucu çocukları nasıl algılıyor böyle ucu açık geniş birden fazla soruyu üst üste sorayım çünkü programımızın süresi deraldı gerisinde söz tüm sayın hacımızın olsun buyurun hocam çok teşekkür ederim Aynur Hanım, Bahri Bey. Size de çok teşekkür ederim. Siz gene aralara girip soruya da katkıda bulunabilirsiniz. Ee, şeye gerek yok. Ama ben bütün hepsine şöyle cevaplamaya başlayayım. Şimdi biraz önce anlattığımız bütün problemler çocuklar açısından daha fazlasıyla var bence. Sebebi de şu. Bir defa hani suç ve ceza politikası dedik ya, işte çocuk ceza hukukuna ilişkin ülkelerin daha da özel bir politikaları oluyor. Bunu şöyle üçe ayırabiliriz. Bir suçun önlenmesi bakımından yani çocukların netekim bizde kanunda onu dedi ya suça sürüklenen çocukların suça sürüklenmemesini sağlayacak önleyici tedbirlerimizin olması lazım. Maalesef bu ülkemizde sıfıra yakın. Yani bu konuda çok ciddi sıkıntılarımız var. İki, yargılama bakımında Çocuklara ceza vermek yerine güvenlik tedbirini öne çıkaran bir sistem kurmamız lazım. Bu da gerçekleşmiyor maalesef. Cezanın infazına gelecek olursak aynen demin de dediğim gibi ne yapıldı? Efendim büyüklerde 1 bölü 2, çocuklarda gene 1 bölü 2. O 31. madde ceza geneldeki indirimler hariç. Onun dışında belli suçlarda Demin söylediğiniz işte terör vesaire 2 bölü 3'lük bir infaz oranı ve işte 30 Mart'a kadar işlenmiş suçlarda 15 yaş altında bir gün 3 gün 15-18 arasında da bir gün 2 gün. 30 Mart'tan sonraysa o infaz sistemi duruyor çocuklar hakkında denetimli serbestlik süresi aynı bir yıl özel bir şey yok. 15 yaş altında koşullu salıvermede sadece bir gün, iki gün sayılıyor. 15-18'de e özel bir şey yok. Onun dışında süreler vesaire, şimdi unuttuğum şeyler olabilir. Ama bence asır üzerinde durmamız gereken mesele şu. Bakın mesela Almanya'da çocuklar 0-14 yaş arasında ceza sorumluluğuna sahip değiller. Dolayısıyla bir defa bizim onu önce bir bilimsel esaslara göre, onu düzenlememiz lazım. İki, hı hı. diyelim ki 0-12 yaşı bile esas alsak. Diyor ki bu dönemde suç işleyen çocuklar hakkında koruyucu tedbirler uygulanır. Ne kadar uygulanabiliyor? Hı hı. Hadi onu da geçtik. 12-15 yaş arasında eylemin anlam ve sonuçlarını algılayamıyorsa koruyucu tedbirler uygulanır diyor. Hı hı. Eğer bunların kuruma yerleştirilmesi gerekirse onların durumu Tam bir facia. Ceza infaz kurumlarından daha kötü. Ceza infaz kurumlarında tamam sosyalleştirme falan gerçekleşmiyor ama bir sistem kurmuşlar. O kurumlarda işte aynı şekilde 5 kişinin olacağı yerde 30 kişi hiçbir işte bilimsel esasa göre bir yapılandırma söz konusu değil. Onu geçtik. Ceza infaz kurumlarına geldiğimizde çocukların normalde çocuk eğitim evine gitmeleri lazım. Onlara baktım kaç tane var diye. Kaç tane olduğunu çok öğrenemedim. Sayılar çok fazla değil ama hani olanlar bakımından da biraz önce söylediğim gibi yeterli personele sahip olup olmadığımız ve orada çocuklara ıslah bakımından herhangi bir tedbir alınıp alınmadığı belli değil. Oradaki hayatı bittiği takdirde çocukların normal hayatına dönebilecek bir ara geçiş dönemi söz konusu değil. Ve de daha da kötüsü, bizde çocuklarla ilgili prensip itibariyle yargılamaların önemli bölümü tutuklulukta geçiyor. Bakın <gülüyor> bu büyükler açısından da çok ciddi bir problem. <gülüyor> Kişilerin yargılamaları tutuklulukta geçtiği zaman mahsup ediliyor biliyorsunuz. <gülüyor> Ve dolayısıyla tutukluluk süresinde o infaz kanundaki tedbirlere yüzde seksen uyulmuyor. Hı hı. Kişi bir yerde tutuluyor. Ha, hı hı. ceza infaz kanunda atıf var diyor ki hani tutuklular hakkında da bu uygulanabilir. Bunu şunun için söylüyorum. Çocukların çocuk eğitim evinde yaygın ya da örgün eğitime devam etmeleri gerekiyor. Hı hı. Bunlar genel itibariyle gerçekleştirilemiyor. Mesela çocuklar en çok hangi suç işliyor? Hırsızlık, Hırsız, suçunu. hırsızlık suçunu. Aynen. Ama şimdi dikkat edin işte demin Bahri Bey açılışta gayet güzel söyledi benim söylediklerimi de belirterek. E çocukların bir o dönemdeki ıslah tedbirleri uygulanamadığı için iki arkasından da bu infaz süresi veyahut tutukluk süresi geçtiğinde bir ara geçiş dönemi sağlanamadığı için eğitim bakımından topluma kazandırma bakımından ve o çocuklar artık toplumdan itilmiş, dışlanmış, suçlu çocuklar olarak hayatlarına devam ediyorlar. Yani evet. dolayısıyla hani kanundaki süreleri konuşuruz. Sıkıntı değil. Ama onlar da daha az süre öngörüyor. Sonuç ne? İşte sonuç bir şekilde çocuğun hayatını ki bakın çocuklar bakımından çok daha önemli bu. Hatta gene önemli gördüğüm bir şeyi söyleyeyim. İşte çocuk hakimleri öyle değil mi? Bir dönem bunlar özel eğitimlerden geçirildiği, Ona göre kişilerin atanması kanunda buna ilişkin düzenlemeler var. Evet. Ama maalesef işte 2015'ten sonra, o yaşadığımız olaylardan sonra şu anda tamamıyla işte şey usulüne göre, e, rotasyon usulüne göre o oraya bu buraya bir defa oradaki hakemin çocuğun işte durumunu anlayıp algılayabilecek psikolojiye, pedagogik e, bilgiye sahip olması lazım. Bu bilgiye sahip değiller. ve Dolayısıyla çocuğun cezasını verilip verilmemesini bunlara göre belirlemesi lazım. Küçücük bir örnek anlatayım. O zamanımız hızla ilerliyor muhtemelen. Şimdi hı hı. Almanya'da, oradan örnekler veriyorum. Kusuruma bakmasın dinleyicilerimiz. Hani böyle Avrupa'da şöyle bir daha ki bilmediğim bir şey söylemek istemediğim için bizzat gözlemlediğim şeyleri anlatıyorum. Bir çocuk yargılamasını izledim Almanya'da duruşmada. Hakim sorgusuna çocuğun çocukluktan başladı. Yani hı hı. Çocuklukta başladığında ben yanımda bizi götüren mihmandara ısrarla soruyorum. Niye bunları soruyor? Anne babasının Hı. ilişkisi, bir kız kardeşi varmış onunla ilişkisi, okul arkadaşlarıyla ilişkisi. Bu çocuk işte Rusya'dan Almanya'ya göç etmiş, eski Almanlardan orada kalan. Arkadaşlarının bu anlamda kendisine kötü davrandığı devamını anlatmayayım, çok uzun sürecek. Ve sonunda anladım ki... Fail muhakemesi yapılıyor. <gülüyor> E, evet. Fail muhakemesi ama şöyle işte çok evet. güzel bir şey çocuklarda bu önemli evet. Evet. E, gerekçesinde hükmünü Hı -hı. verdikten sonra bir buçuk saat geç anlat bunun Hı -hı. yarım saati bu döneme ilişkinde dedi ki bak dedi işte Hı -hı. çocukluğundan başladım dedi Hı -hı. anne babanın ilişkisinde bir problem yok. kız kardeşinde ilişkinde bir problem yok işte okulundaki arkadaşlarla ilgili bir sıkıntı yok dil problemi yok. Bunlardan nereye geldi biliyor musunuz? Suçu işlemesine kendisini iten sebepleri tartıştı bakın. Eğer bu sebeplerde çocuğu iten bir sebep öngörseydi çocuğa ceza vermeyecekti. Ve sonunda da cezayı belirlerken de gene çocuğun bu defa geleceğine yönelik değerlendirmelerle yaptı. Ve bunu yaparken nasıl yaptı? Sosyal çalışma görevlilerinin raporlarıyla. Bakın evet. Türkiye'deki Ciddi problemlerden birisi bu. Ben Almanya'da üç hocayla birlikte, daha doğrusu ben de dahil üç hocayla birlikte, bir haftalık bir çalışma yaptık. Oradaki bütün kurumları çocuklara bakımından ziyaret ettik. Ve orada öğrendim sosyal çalışma görevlisi ne yapıyor. Türkiye'de maalesef hala daha sosyal çalışma görevlileri, hakimler, savcılar gibi ifade alıyorlar. Yani çocuk mağdur veya şüpheli Çağrılıyor aynen polis gibi aynen savcı gibi soruluyor çocuk anlatıyor olayı ve altına da daha da kötü bir şekilde eylemin farkında algılayabilecek nitelikte dolayısıyla e, şeyine güvenilebilir beyanlarına. Yani evet. Dolayısıyla bu ya ikrar ya da suçlama <gülüyor> anlamında çok kötü. Halbuki ne yapması gerekiyor biliyor musunuz Almanya'da sorduğum sosyal çalışma görevlisi çocukla hiç görüşmüyorlar biliyor musunuz? Benim çocuğla görüşmüyor musunuz? Ya niye, niye görüşeceğim dedi. Hani sosyal çalış sosyal rapor işte dedi ki sosyal rapor işte sosyal toplumsal bir rapor hazırlıyor. Kimle görüşüyorsunuz? Okuldaki arkadaşları, öğretmenleri, evet. apartmandaki insanlar. Eğer görüşmek istiyorsa diğer aile bireyleri. Yani çocuğu suça iten nedenler ya da evet. engellemek için ne yapacağımı ilişkin. Sa sayın hocam uyarı geldi, süremiz doldu. Bu çok önemli bir konu. Ben de 1979'dan beri bu alanda çalışıyorum. Çok dert Aynen oldu. biliyorum. Bir konu. Ee, sizinle bu konuyu müsaade ederseniz ayrı bir programda çok değiştirmesine e, tartışalım. Böyle bu konuya kafa yormuş bir akademisyen görünce ben çok mutlu oldum. <gülüyor> ne mutlu, <gülüyor> iyi ki sayın hocam. Ee, ben şiir okuyacaktım ama zaman kanmadı. Ee, <gülüyor> size çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki konuşmada görüşmek üzere. O zaman son, e, son bir cümle. Görüşmek üzere. Hocam, görüşmek son, üzere son bir cümle. Ben de e, 23 Nisan e, bayramımızı özellikle kutlamak isterim. Bu zor dönemde daha da önemli. Ve bu e, çerçevede hem atamızı ve de onun silah arkadaşlarımızı, Kurtuluş Savaşı e, şehitlerimizi, gazilerimizi bir kez daha saygıyla anmak isterim son sözlerim olarak. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Hocam çok Hadi. teşekkür ederiz. Tekrar yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere ve belki de hocamızla yeni bir programda buluşmak üzere. Herkese hoşçakalın diyoruz. Hukuk Güvenliği